İnceden Kültür Kültürel incelemeler kültlere karşı Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan Merhabalar İncelen Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Bu, bu hafta daha doğrusu bu programımızda biraz erkenden başlıyoruz çünkü çok ağır konutlarımız var. Ee, soldan sayarak başlıyorum. Bülent Somay, Ayşe Tütüncü ve Mehmet e, Taygun bu akşamki konutlarımız. Mozaik e, grubunun kutlama koleksiyon albümünün e, yayınlanması üzerine bur. büyük e, organizasyonu gerçekleştirdik. Ee, şimdi grup olarak e, sizlerle yapılan röportajlarda e, sorulan sorular konusunda sorumlu olduğunuzu bildiğim için e, hangi soruyla nasıl başlayacağımızı e, şey yapamıyorum, kestiremiyorum doğrusu. E, Allah'ın 1983'ünde kurulmuş bir e, şey olarak, e, müzik grubu e, için e, Acep dedim 1982 anayasa kararıyla mı kuruldunuz diye e, o ortamın yegane hanımına bu soruyu Yönetmek istiyorum. E, cevabım hayır. Peki çok teşekkürler <gülüyor> bu akşam için. Sağlığın, tamam. iyi akşamlar. <gülüyor> Ödül. Ödül ne kazanır? <gülüyor> Dünyanın en kısa programını yapmış olma ödülü. Hoşçakalın. Teşekkürler. <gülüyor> Minattan e... başlayalım. Evet, yani nasıl ve niye kuruldunuz gibi evet, bir soru. Evet, derdiniz sorun. neydi? Ne, neden mozaik? Te tabii, mermer değil mesela. <gülüyor> Şimdi tabii bu konuda herhalde grup üyesi kadar anı vardır ama ben kendiminkini söyleyebilirim. Ondan sonra e, o dönemde ondan 1-2 yıl önce e, yeni türküyü dinleyip çok sevdim ve bu dinlemelerin bir aşamasında ya işte böyle müzik grubu kurulabilir işte niye olmasın acaba... ...biz de birileri bir araya gelsek böyle bir şey yapsak mı diye kafamda bunun böyle dolaştığını ve giderek yoğunlaştığını hatırlıyorum. 1982'nin son günlerinde özellikle. Ee, ve 1983'te de hakikaten üniversiteye yeni türkü konsere geldi. Ve o konserde bu e, mozaiğin üyeleri olan bir sürü arkadaşımız salonun değişik yerlerinde oturmaktaydık. Konserin arası oldu... Bir, şöyle bir kalkıldı ve ben uzaktan e, mozaikte olan bir iki arkadaşımla sonradan şöyle bir bakıştığımı ve böyle birbirimize doğru böyle bir el hareketi yapıp hadi gidelim tarzı bir işaret yaptığımızı ve ondan sonraki haftada e, buluşup bu konuyu konuşmaya başladığımızı hatırlıyorum. Harika baya bir konserde müzik grubu kuruluyor yani. Ama tabii öncesi şey inanılmaz uzun kulüp çalışmaları üniversitede. İşte bir arada çok iş yapmış ve bunu çok büyük bir zevkle yapmış ve bir arada iş yapma e, konusunda gelenek oluşturmuş insanların kurduğu bir grup bu. Hani bir anlamda bardak taşar ama o bardağın evet. dolması uzun alır ya evet. onun gibi bir şey. Peki şimdi e, yani sohbet e, halinde. E, mesela bu anı da ben yokum. Evet he, henüz ben, <gülüyor> ben o sırada doğumlu, bir alamet verilmemiş. Evet ben o sırada <gülüyor> Kanada'da memlekete nasıl döneriz acaba? ...diye uğraşmaktayım. Bel kırmakla falan uğraşıyorsun. Evet, evet, evet. <gülüyor> Dolayısıyla... E, ...yani onların... Işte Haziran, e, 83. E, konser, Haziran, ...haziran... ...83, 83 konserinde... ...ben hala e, yurt dışındaydım. E, sonra... ...geldim... E, ...Eylül ya da Ekim... ...83 konserini iz, dinleyici olarak... ...izledim. Yani benim işte bir konser hikayesi var. Ha, evet, Onu izledim evet. ve ben siz tamam. nasıl yapıyorlar bunu <gülüyor> diyerek tırmalamaya başladım ortamı sonra da gidip ya grubunuzu dağıtırım ya da beni alırsınız gibi bir şey yaptık yani Timuçin Timuçin ve ben işte hemen arka arkaya evet. zaten katıldık gruba Timuçin de ilk konserde yoktur evet. o Timuçin e kasım'daki, kasımdaki konsere, konsere katıldı yani ölümden önce hayat vardırın Ankara versiyonlarına ve sonraki İstanbul Hı. versiyonlarına katılmıştı İşte öyle e Ee, belki ben de şeyden bahsedebilirim yani okul dönemindeki şeyden. Hatırladıklarım benim bir müzik kulübünde işte Boğaziçi Üniversitesi'nde o dönem. Ayşeyle birlikte şarkı söylediğimizi hatırlıyorum. Ee, konserlerde. Müzik kulübünde yaptığımız başka bir takım gene konulu bir takım konserler hatırlıyorum birlikte icra ettiğimiz. Ve tiyatro kulübünü hatırlıyorum tabii. Yani tiyatro tabii. kulübünde de çünkü müzik çok önemli bir parametreydi ya oyunun kendisinin yanı sıra müziğe de çok önem verilirdi. Hı hı. Mutlaka canlı müzik mesela orada icra hı hı, edilirdi. Yani hı hı. Seni, mesela Ayşe'yi hatırlıyorum orada, Bülent'i hatırlıyorum, Saruhan'ı hatırlıyorum tabii ki şarkılı oyunlarda özellikle. Brecht'in bir takım eee şeylerinde diyeyim, oyunlarında çok ciddi ciddi şeyler yapılırdı yani yorumlar yapılırdı orada diye hatırlıyorum. Hatta bir de şey hatırlıyorum. benim o zamanlar bir parçam da tiyatro kulübü o zaman çalmıştı. ...yine Nazım'ın üzerine bir şeydi... ...yani Nazım üzerine yaptığımız bir konser vardı o dönem... Ee, ...oradaki bestlerden bir tanesi filan da... ...orada kullanılmıştı filan gibi böyle bir şeylerdi hı hatırlıyorum... Hı hı. ...dolayısıyla bu grup aslında hem müzik kulübü... ...hem tiyatro kulübü kökenleri olan... ...ve oradan çıkmış bir, bir, bir, bir kökleri... ...orada olan bir şey gibi düşünebiliriz tabii. ...evet... Bir bölümüyle kesin öyle. Sonra hatta Dünya Halk Şarkıları konseri hatırlıyorum. Şeyde evet. gene yapılan mezun olduktan sonra. Biz biraz da o da tetikledi belki diye. Evet evet. ben. Düşünülebilir ilk albümüm özellikle yani. Ölümden önce bir hayat vardırı biraz tetikledi Hı -hı. diye düşünüyorum. Bir de aynı dönemde yine türküden bahsettiniz ama başka müzik gruplarından da belki bahsedebiliriz işte. Gün doğarken değil mi? Hı -hı. E, Bulutsuzluk özlemi, Ezgi'nin günlüğü gibi. E, Bunlarla da bir şekilde bir paralellik kurduğunuz oldu mu? Zaten bir şekilde anılıyor. Hani hı hı. dönem itibarıyla anılıyor en azından. Yani şimdi kuruluş hikayesi sorduğunuz için Yeni Türk'ü evet, dedim. Evet. Çünkü hani bizi o şekilde tetiklemiş bir grup ismi vereceksek o benim açımdan hı hı. ve o konsere gelmiş 3-4 mozaikçi arkadaşım açısından odur. Ama tabii ki mozaikin hayatı içerisinde Ezgi'nin günlüğünden arkadaşlarımızla da bulutsuzlukla da. E, ...gün doğurkenle de... E, ...hep bir takım ilişkiler oldu tabii ki. Zaten dönemdaşız yani. Evet, en fazla Ezgi'nin günlüğü aslında. Yani düşün, düşününce... ...çünkü Ezgi'nin günlüğüyle çok fazla geliş-gelişimiz oldu. E, işte Emin geldi bizim bir takım kayıtlarımızda söylediği... es, yani Sumru mozaikten ayrıldıktan sonra gitti... ...Ezgi'nin günlüğüyle şarkı söylediği falan... Yani çok, evet. ...en fazla Alışveriş halinde. Alışveriş Ezgi'nin günlüğüyle olmuştur. Ama şeyi de söylemek lazım. Şahıs bazında yeni türküden Derya'yla çok. Evet e, çok. Bir de yakın oturduğumuz bir dönem vardı. Hani kap gitarın gel bize. Alo biz geliyoruz. Provanız mı var? Olsun dinleriz falan gibi bir <gülüyor> şey vardı. Trafik vardı Derya'yla. Ve bayağı aslında e, şimdi bir yandan da e, konser üzerine neredeyse konser esprisi üzerine kurulu bir e, grup e, şey mozaik. Ee, ama bu konserlerdeki e, izleyici ve e, icracılar e, hiyerarşisini de kıran bir grup aynı zamanda. Yani o interaksiyonu e, önemseyen ve e, neredeyse yani büyük oranda e, getiren e, grup denebilir galiba mozaik için. Ee, hangi biz cevaplıyoruz? De Demokratik on. bir seçim yapalım. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> E, e, şimdi demin e, Mehmet'in de bahsettiği e, hani üniversitedeki tiyatro kulübünde de çok çalışırdık bir arada dediği e, yani bizim o zamanki kavramlarımız arasında sahnede nasıl olmak üzerine çok böyle kafamızı yoğun bir şekilde meşgul eden şeylerden bir tanesi de e, epik tiyatrodan e, bize miras olan kavramlardı. Yani Hani klasik şey vardır ya işte ne bileyim o dönem mesela bir devlet tiyatrosu oyununa gittiğinizde bir tirat atar oyuncu ve sizin kaşınızın üzerinden arkaya doğru bakıyordur. Asla sizin gözünüzün içine bakmıyordur. Sanki siz orada yokmuşunuzdur gibidir. Yani onun yarattığı evet. gerçeklikte siz yoksunuzdur. Ama öte yandan bir brecht oyununda anlatıcı direkt senin gözünün içine bakabilir ve hatta senden bir cevap da isteyebilir. ...ve hatta hani daha sonraki yıllarda interaksiyon denen... ...hani senin de oyuna bir şekilde... ...mesela şey oyunu vardı ya... E, ...Asya nasıl kurtuldu var <gülüyor> Hani peki şimdi ne yapsın? Nasıl devam etsin? Evet. Diye seyirciye soruyordu. Seyircinin aldığı cevabı göre oyun şu ya da bu yana doğru gidiyordu gibi. Hani biz bunlarla da beslenmiş ve çok işli dışı olduğumuz için... Biz, ...bizim için tercih netti yani biz... ...seyircinin gözünün içine bakan tarz bir sahne seviyorduk. Peki ben biraz tabii şeytanın avukatı olup negatifleri söyleyen adam olayım. Hiç hiç öyle bir karakterim Abi, yoktur yani. ama... <gülüyor> <gülüyor> ıı, ya ...bunu tabii ıı, her zaman çok doğru yaptığımı söylenemez. Hani her zaman ıı, iyi bir arkadaşımız olan Fatih Özgüven... ...mesela ıı, bize sürekli Doğu Berlin korosu ıı, yakıştırması yapar idi... <gülüyor> Bunun bir sebebi var yani hem bu yani yadırgatıcı sahne üstü ama hem de o zamanki yeni gelişmekte olan Türk popunun o inanılmaz rahat ve işte sürekli dans ederek ve lay lay diye şey. Darbe e, de oldu ne yapalım ki e, şeklinde. Filan yani o tavra tepki olarak bir aşırı ciddiyetimizin olduğu da söyleyebilir. Hı. Yani Fatih'in eleştirisi zaten o yüzden yani sahne de ciddiyiz yavşamıyoruz arkadaş biz burada. Yani müzik ciddi bir iştir. Şimdi bunu da aşırıya kaçırdığın zaman tabii e, hoş olmayan bir görüntü verebiliyorsun. Yani, sahne kıyafetlerimiz de öyleydi Mesela Daha koyu renklere bürünmek biraz filan. Yani öyle sahne kıyafeti denilen şeyi kaldırıp ama onun yerine de biraz fazla şey işte tam o doğu... Gündelik gibi mi? Ha tam tersi. Yok tam tersine biraz işte o Doğu Berlin evet. e, korosu. E, ...görüntüsü vermek falan gibi. Yani demiri öbür tarafa büktüğümüzde... Fazla, ...söyleyebilir. Zamanla fazla cool, geçti. Fazla cool bir örgüt evet, yani. Hı. Zamanla geçti. Bir misyon edinmeyle de ilgisi olabilir. Yani misyonumuzun farkındayız. Burada söylemeye ...çalıştığımız şeyler, anlatmaya çalıştığımız... E, ...şeyler... ...mesela politik içerikten bahsedebiliriz. Değil mi? Bunların ağırlığı itibariyle mi? Zaten öyle bir durumda sahne <gülüyor> kıyafeti... ...olur mu canım? Bir, bir... Aslında ben buna biraz dönem diye de... ...cevap verebilirim. Hı. Mesela şeye... Eski fotoğraflara baktığımızda evrensel olarak da bir bıyık türü var ya direnişçi insan yani genç erkek modelinde mesela belli bir bıyık <gülüyor> aynen, modeli aynen. var. Güldüğünü <gülüyor> göstermiyor. Ya da şey mesela kız o zamanın kızlarının <gülüyor> kıyafetlerine baktığınızda asla cinselliğine dair ipucu vermeyen <gülüyor> mesela hani aşk popi denen botlar vardı ya o zamanlar. <gülüyor> Ee, yani böyle seviyeli bir giyim tarzı ve hani mesela şey yani ben burada kadınlığımla değil direnişçiliğimle varım demeye çalışan gibi. Ya o dönemin bir takım koşulları var tabii ister istemez herkes de ona uyuyor ama herkes kendi ruhundaki rezonans kadar onunla uyum gösteriyor. Ama bu rezonans ettin sen aynı olacak diye de bir şey yok. 83'de öyle oluyor 90'da böyle oluyor. Hani değişime de uğruyorsunuz ama hakikaten o dönemle de uyuşan bir ciddiyetimiz vardı. Yani şeyi hatırlarım Mesela 80'lerin sonuna geldik. Ee, o, o ciddiyetin de farkına vardık. Yani sağ olsun Fatih bizi her gördüğünde e, zaten Doğu Avrupa e, şey korusu, sosyalist koro gibisiniz. Finanlakın şey o kadar derdi, çok. şey derdi. şey adı da Demir Perde giri. Evet Demir Perde giri derdi. <gülüyor> yani o kadar çok etti ki bu lafı. Yani biz de. Yani, ...itiraz edip kendimizi savunmamıza rağmen... De ...bir etkilenmeden duramadık tabii. Ya canım biz de biraz sahne kıyafetleri falan diye... E ...geçenlerde şeye bakıyordum... ...yani bu işte 6 cd'lik... ...retrospektifi yaparken eski fotoğrafları çok bakıldı. E bir konser var... E ...neydi? Yarım Elma. Ha. Yani bir kıyafete <gülüyor> girmişim arkadaşlar... ...sahne <gülüyor> kıyafeti olsun diye... Yani bir kere daha kendimi o kıyafette görmek istemem. Üzerimde e, şey bir tane... ...şallı güllü bir tane yelek. E, son derece... ...böyle belden aşağı bollaşan... ...garip bir siyah pantolon. Oho. Saçları e, fönlemişim. Uzun saç. Fakat fön yani... Ya nasıl bir kıyafet bu? Üstelik bıyığımı da kesmişim. O yani o solcu bıyığını da uçurmuşum tamam mı? Çok Kız iyi. gibi bir adam. <gülüyor> Fatih bunu görünce herhalde eleştirisini geri almıştır. <gülüyor> evet, Ama eski da. halinize geri dönün. <gülüyor> Fatih'i susturmanın eskili <gülüyor> evet. bir yöntemiydi falan. <gülüyor> yani çok andık. Bak kulağı açın ben şimdi çocuğum. Peki. E, şimdi çok alametler belirdiği ile e, şeye başladık, sohbetimize başladık. Reklama e, pas atmak için hangi parçayla gidelim? Ah, o söylenişi enteresan evet, olan... olur. Almanca bir... bilen, sözü Yok, sözü bir... hayır, Macarca. Macarca. Macarca, pardon. Bu bir Macar halk şarkısı. Ee, e, ah, ah aşk, kör körolası ızdırap anlamına geliyormuş. Hı hı. E, serelem, serelem, atkozot götrelem. E, parçanın adı böyle bol bol keman, çigan e, filan yani her şey var. Bu 1983 yılından kalma. Peki 1983'ten az önce ismini duyduğumuz parçayı <gülüyor> dinleyerek galiba. reklama gidiyoruz, devam edeceğiz. Ne alut ye kit semenek viragou med ma fejöt, piros hojnok, Cilago. Nea lutt jäkki, sen emlek, Virago. Med ma fejöt, piros hojnok, Cilago. Lägg tilläpp, košja yra, Cilago. Mašik, Cilago, piros Ne állj utj el, kit szedemnek Mert már feljött piros hajnal csilagom Itt a terágyen gyűrűt vissza, Ha oh, majd pedig imád kövét nem tiszszak Ne állj utj el, kit szedemnek Mert maffelye, ett bir ojfayna, Cilago. Serelem, serelem, hat kuzut kütrelem. Serelem, serelem, hat kuzut kütrelem. Açık Dergi devam ediyor. Yok, parça Mehmet Taygun'un ama davul Heh. da henüz o yok. Evet. Tamam, pardon. Peki, hatlar karıştı. <gülüyor> ee, hareket etmeliyim mi dinledik Mozaik grubundan? Ee, Mozaik grubunun yayınlanan e, külliyatı e, üzerine yaptığımız özel programa devam ediyoruz. Ayşe Tütüncü, Mehmet Taygun ve Bülent Somay ile sohbetimize devam ediyoruz. Ee, Mozaik için devrimci bir grup deniyor galiba. Ama ne anlamda? Yani hakaret olarak mı yoksa <gülüyor> övgü i̇şte. olarak mı? Yok övgü olarak. Övgü olarak. Yani devrimciliği müziğine de yansıtan sadece sözlerle değil müziğine de yansıtan bir grup olarak ifade ediliyor. Ne dersiniz? Ee, ben ona şey de ekleyeyim. Çok deneysel bir grup. Evet. Diye de hani. hani hem devrimci hem deneysel. Hayır dene, deneysel olduğu için yenilikçi olup tabii o durumda da derimci olup. Evet, ben hala bazen dehşete düşüyorum yani. Bu kadar geniş bir yani dünya halk şarkılarının şeyinden ta başka senfonik bir takım yerlere kadar filan çok acayip bir durum tabii yani. Evet. Ee, yani şöyle diyelim. E, ne yaptığımızı kendimiz de çok iyi bilmiyoruz aslında. <gülüyor> Belki de o yüzden iyi bir gruptur. Evet. Yani. Şey gibi düşündürüyor beni hücre yapılanması. Evet, evet. Yani grubun <gülüyor> içinde hücreler var. Eee <gülüyor> Ya bizi içeri attıracaksın. Çoktan atılmış olmalı. Çoktan atılmış olmamız gelişlerde olmanız zorundu. Hani bu sorun. şey gibi mi? Tek yüceli yaratık, çok yüceli, yüceli yaratık. Yani o bir, anlamda. Birbirinden bağımsız ama tam olarak nereye gittiğini bilmeyen bir örgüt. Ya aslında şimdi mozaim problemi de buydu tabii ki. Yani 12 sene boyunca sürekli gergin bir grup olmasının sebebi de buydu. Bir açıdan hiç kimse ne yaptığını bilmiyor. Bir açıdan herkes niyetinin ne olduğunu çok iyi biliyor. Yani böyle tam iki arada bir derede. Ee, yani ne, daha doğrusu negatiflerimizi çok iyi biliyorduk. Nasıl bir müzik yapmak istemediğimizi çok iyi biliyorduk mesela. Ee, ünlü olmak istemediğimizi çok iyi biliyorduk. Filan. E, sahneye çıkıp e, şarkılar söyleyip işte kızların sütyenlerini bize doğru ya da erkeklerin <gülüyor> e, her neyse yani bu, ayıp, fırlatmasını çok istemediğimizi ayıp. çok iyi yani star olmak istemediğimizi çok iyi biliyorduk. Evet. Çok kolay akılda kalan herkesin anında takılıp söyleyeceği ve 15 gün sonra da unutacağı şey, şarkılar yapmak istemediğimizi çok iyi biliyorduk. Ama onun dışında yani işte şu dinlediğiniz parça. Ben işte parça çalarken Mehmet Taygun arkadaşım onu diyordum. Ya ben bu parçayı hala çözemedim. 1984'te besteledi adam. Hala çözebilmiş değilim. Yani içindeki hareketler var işte... ...yani birazcık Atonal'e doğru da gidiyor, oradan geliyor... ...fakat son derece buralı bir takım temalar da var işin içinde filan. ...yani biz bunları nasıl ucunu başına bağladık da bundan bir parça çıkardık... ...ben hala bunu tam olarak çözemedim. Sahibi çözmüş durumda mı? Ee, yok ama yani bizde şöyle bir şey vardı... <gülüyor> ...hiçbir zaman bir, bir kere çok bestecesi olan bir gruptu burası... ...dolayısıyla biraz da mozaiklik oradan geliyor... Ve bu insanların da farklı, geçmişlerinde farklı birikimleri vardı. Hem klasik müzik anlamında olabilir, rock müzik anlamında olabilir, caz olabilir, kuzey caz olabilir. Aklınıza ne gelirse yani. işte Timuçin Türk, Türk müziği belki değil mi tarafından hı hı. bir şeyler getiriyordu falan. Dolayısıyla bu tabii acayip bir, bu gördüğümüz kaosu yaratıyor bir taraftan da. Ve bu zenginliği getiriyor diye düşünüyorum. Ve bir de şöyle bir şey kalmış bende. Yani ben bu besleri de, şimdi şu, şu halini ben beslemedim aslında. Benim getirdiğim daha çok bu parça için söylüyorum. Çekirdeğini getirirdim. Herkes katkıda bulunurdu. Dolayısıyla böyle e, bir şey yoktu. Hani bir grupların genellikle bir patronu vardır. Ya evet. da iki patronu vardır. O iki patron bir süre sonra kavga ederler. Gruplar dağılır zaten. Abonun. İki ayrı Kulünen, grup çıkar. Evet, Filan evet. gibi. Şimdi bizde hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. E, gerçi Yatayi bu Yatayi zaten... grup. Çok yatay... Evet. Bu anlamda. Yani çok tartışırdık biz kendi aramızda. Parçaları yaparken de çok tartışırdık. Düzenlerken de çok tartışırdık ama... Mesela ben şimdi sorsanız hareket etmeyin benim parçam mı tam demem yani. Yüzde otuzu benim diyebilirim. Ama mesela Ayşe'nin etkisini çok duyuyorum. Ee, o dönem başka kim girdiyse mesela Mehmet Hı -hı. Tütüncü'nün etkisini Hı -hı. çok duyuyorum. Sonuç alırdık o hamuru neyse. Hep birlikte yoğurup başka bir şey ortaya çıkartıyorduk. Ve bu tabii... E, ...zaman içinde belki açımızdan birileri biraz daha o dönemde daha öne çıkıyordu... E, ...dolayısıyla albümdeki renk biraz albümlerdeki renkler o yüzden değişiyor mesela... ...ardındaki renkle işte çok alametler birerideki renk aynı değildir... ...ya da plastik açtaki renk çok aynı değildir anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ve grup buna da izin veriyordu... ...bu açıdan da bence oldukça hoş bir deneyimdi benim için işte o yıllar böyle bakıyorum... Yani çok parçalar üvey şey kalmıyordu, öksüz kalmıyordu evet. diyeyim. Tek başınıza getirip çözmek zorunda değildiniz o parçayı baştan sona. Herkes bir şekilde gitarıyla piyanosu neyse sesiyle parçayı başka bir yere doğru eviriyordu. Bu da çok hoş bir şey oluyor Benim Yani boşuna evet başlangıç parçası olarak çok önemli değer bildirdiği seçmedik. O çünkü tam yani tam da böyle bir şey. Sonunu anlattığı evet. bu hikayenin tam özeti gibidir. Evet. Yani ben çok iyi atıyorum Çok alametler belirdi. Benim getirdiğim yani toplasan 30 saniyelik bir tema ile başladı. Hı. Yani 30 saniye. Gitar da bir, bir, bir şey çalıyordu. Yani bundan parça olur mu? Kuzu katıldı. Serdar Eteşer geldi. Elektro gitarla Kuzu bir kim? şey yaptı. Kuzu Mehmet Aygun'un <gülüyor> aramızdaki <gülüyor> adı öyledir. Biz... Ee, Onu kuzu, kuzu, kuzu bey kuzu bey kuzu bey desem kuzu kuzu bey <gülüyor> desem olur mu? <gülüyor> e evet. işte Ayşe geldi piyanoda bir şeyler çaldı arkasından bir dakika ya buraya bak klavsen gibi bir şey de koysak ne güzel olur dedi. Tamamen yeni bir melodi ekleye doğruya filan. Serdar ateşer ona garip bir... ondan sonra Tahsin vardı o zaman grupta. Tahsin'in var o üstüne bir, bir solo çaldı. Parçanın bütün ruhu değişti. Şimdi o parça o, o yüzden de o parçanın bestecisi olarak evet. hepimizin adı vardır. Çünkü Yani benim o getirdiğim 30 saniyelik de o, o parçanın işte ben kendim bulamıyorum şimdi. Evet, yani yani hiç bir yerinde var. Tek başına maharet edilemeyecek evet. kesin bir parça onun. E bu böyle bir kolektif çalışma şeyi nasıl oluşabiliyor? Yani dönem itibariyle... başka işlerde de bu mümkün oluyor mu da aynı kadronun başka işlerinde? Çünkü yani dergi çıkartmak gibi mesela değil mi? E böyle bir müzik grubu oluşturmak gibi. Yani bu dönem bu dönemin ruhuyla ilgili bir şey mi o? Bugün yine yeniden öyle örnekler mümkün olabilir mi mesela? Bence ikisine de evet diyorum. Şimdi tabii dünya ölçeğinde bakarsak tabii ben hani dünyayı Türkiye'de yaşayıp algılayan biriyim ama gene de hani algıladığım kadarıyla diyeyim. Tabii ki böyle bir bireyselleşmeye doğru gittikçe artan Hı. bir şey bir değişim olduğunu biliyoruz dünya ölçeğinde. Ama öte yandan bu bireyselleşme belli bir tepeye çıkıp ...kırıldığı zaman... ...o bireylerden de... hani ...bir sürü örnekte görebildiğimiz gibi... ...birdenbire insanların hepsi... ...kendi bireysel kararıyla bir araya gelip... ...çok güzel e, ortak çalışmalar da yapabiliyorlar... ...o da mümkün... E, ...ama o zaman... ...şöyle diyeyim... Ş ...şimdi pek e, şey yapmadığımız bir... ...birlikte çalışma, kolektif çalışma şeyi vardı... ...mesela ben şeyi hatırlıyorum... Sonuçta işte diyelim 10 kişilik bir grup 3 3 3 gruba ya da 3 4 3 gruba ayırmıştık kendimizi. Ve bunlar böyle biraz da esprili bir şekilde birbirlerine de sürpriz yapar gibi 3 kişi bir beste yazılıyordu. Öbür 3 kişi bir beste, öbür 4 kişi de bir beste ve birbirlerinden özellikle gizliyorlardı. Sonra ortak çalışma günü dada bakın ne yaptık. Aha biz de bunu yaptık. Herkes aa falan böyle ya. müthiş yürüyen bir birlikte çalışma vardı. Yani birbirini tamamlamak. Dolayısıyla soruna aslında biz cevap vermiş olduk. Yani devrimcilik diye bir şey varsa o bu. Bu. Evet, bu. Ee, yani politik Hı, devrimcilik... Evet. Tabii ki. Politik devrimcilik tabii ki o, o gruptaki herkes e, işte bir şekilde sol bir geçmişler. Yani sol eğilimli bir geçmişler ama o da e, şey renkleri farklı farklı üstelik. Yani hep aynı şeyden de gelmiyoruz 70'lerde. Herkes bir şekilde bir solcu olmuş gelmiş. Evet. 12 Eylül'ün darbesini çok ağır hissetmiş. Yani kimi fiziksel olarak hissetmiş, kimi fiziksel olarak hissetmese bile ruhunda büyük bir ağırlık olarak hissetmiş. Ondan sonra da bir araya gelmiş. Ama kalkıp hadi şimdi 12 Eylül aleyhdarı şarkılar söyleyelim, Evren Paşa bilmem nedir filan e, gibi bir kolaycılığı da kendine eğdiremediği için. Yahu başka bir hayat nasıl mümkün olur diye aramaya başlamış. Yani bence muzaiğin en devrimci yanı ve bence devrimciliğin en değerli yanı bu. Yani başka türlü bir üretim nasıl yapılır? Ha bu harikaydı biz orada bir komün olarak ve kolektif bir şey yapıyorduk da demiyorum çok da zordu bu. Kavgalar ediliyordu, tabii, tabii. birbirimize giriyorduk bilmem ne filan yani, yani sonunda. Dörtlere kadar yapılan tartışmalar tabii. oradan sabah Hı -hı. kalkıp bir şey gitmeler filan. Yani Öyleydi. hiç kolay değildi. Nitekim Yani bizim de çatımız bir yere kadar dayandı. Ee, yani işte 1990'ların ortalarına doğru giderken hakikaten yani bu tempoya ve o sürekli gerginlik, sürekli tartışma, sürekli bütün kararları bir arada vermek filan gibi şeye bizim tahammülümüz de kalmadı. Zaten dünya da biraz değişmişti. Başka işler de vardı filan. Yani herkesin kendi başına yapmak istediği işler de çoğalmıştı filan. Yani kolay değil, kalıcı da değil ama... Ee, ...bir tür Paris Komünik filan gibi düşünelim istersen. Yani kaç gündü? Yetmiş gün mü sürdü Nalit? Yetmiş gün sürdü. Daha fazlası da süremezdi zaten. Başı vardı, sonu vardı, ömrü sürdü. Ama orada öyle bir şeyler bulundu ki... ...daha sonra biz ondan ders çıkarıp... ...ya o bir dakika böyle de bir hayat olabiliyor dedik. Mozaik de bence budur. Yani e, kavga etmeden işte bir tane... E, muhteşem solist ve bestecinin e, etrafında kümelenmeden e, insanların iktidar kavgası değil hakikaten müzik kavgası yaptığı. Ama bunu iktidar kavgası kadar da sert yaptığı. Yani bakmayın iktidar kavgası deyince herkes birbirinin gözünü oymaya çalışıyor. Müzik kavgası da ince daha anlayışlı yumuşak. Yo, tam tersi bizim müzikal kavgalarımız. Bazen başka grupların iktidar kavgasıdan çok daha yıpratıcı geçerdi. Hatırlayın. Yani, yani işler kolay değildi ama Sonuç olarak bir kolektifin müzik yapmayı becerebileceğini ve bunu da 10 seneden fazla bir süre sürdürebileceğini önce kendimize gösterdik. Diğer insanlara çok fazla gösteremedik. Çünkü yeterince kendimizi duyuramadık ve yayamadık. Yani işte hep kült lafı çok kullanılır bizim için. Yani Kült olabildik. Popüler olmayı ne kadar istedik o ayrı bir tartışma ama daha çok duyulmadık. Ama bunu... ...becermek bence devrimcilik... ...her neyse mozaik de budur... ...yoksa biz de bilirdik yani ne olacak... ...Evren Paşa'ya küfredelim... Hani ...biraz tehlikesiz olmaya başladığı... Evet. ...zamandan itibaren bilmem ne... ...yok hayır biz Evren Paşa'ya küfredeceğimizi... ...emekli Albay Hilmi Ertunç uğraştık filan ...yani böyle şeyler yaptık... ...peki tam tam da bu... E, hani ...yatay örgütlenmiş bir e, şey olmanın... ...grup olmanın... E, ...ve tam da grubun ta kendisinin... ...mozaik halinde e, olmasının... ...bir etkisi e, zannediyorum... ...neredeyse... E, ...şarkı okumadığınız dil kalmadı gibi bir şey. Evet. Bu, yani bu. Dolayısıyla böyle bir... hani ...dünya halklarına, kültürlerine, dillerine de... ...bütün o e, darbenin... ...kapatıcılığı içerisinde... E, ...patlayan bir grup... ...şeyi evet. var aynı zamanda. Türkçe, İngilizce, Fransızca, Yunanca... ...İspanyolca... ...Almanca, Almanca Yidiş... E, ...Macarca... ...Macarca, Rusca... Rusça, Katalan, Katalan dilinde, e, İspanyolca ve Neapolitane İspanyolca. Ya evet. pardon, İtalyanca ve Neapolitan İtalyanca. Bu bilinçli mi? Hmm. Bir... Ve, <gülüyor> ve Türkçe. Ve Türkçe. Ve <gülüyor> Türkçe. Bu bilinçli mi peki? Neden e, bu kadar farklı dilde? Bu bilin... e, burada bir mesaj verilmeye çalışılıyor ama evrensellik mesajı, yani, müzikle evrensellik Yoksa gerçekten öyle, öyle bir şekilde kendiliğinden. Tabii, tabii burada farkındaysanız çok ciddi iki eksik var. Kürtçe ve Ermenice. Hı, evet. Yani çünkü 80'lerde böyle bir şey söz konusu olamaz. Hı hı. Yani tabii yani ee, alıyorlardı. Yani şimdi o kafayla tabii bu zamana çıkamazdınız yani. O e, açık olmak kafası ve ruhuyla ve daha sonra kavuşulan olanaklarla bir arada olunsa... Yani, tabii ki Kürtçe ve Ermenice de, de söyli olurduk. Ki, bir, zaten bir, işte sizden 30 sene sonra kardeş şarkılar yapabildi onu mesela yani öyle ya, bir ülke burası Ahmet işte. Kaya zavallı Kürtçe albüm yapacağım lafını ağzından çıkardığı zaman yani, memleketten kaçmak zorunda cümlesi kaldı cümlesi yasaktı ama yani. Ayşe sağ olsun daha sonra <gülüyor> e, şi, intikamımızı aldı <gülüyor> ilk albümünde çeşitlemelerde, çeşitlemelerde Kapılar. ne şey Ladino Kürtçe yani Rumca dördünü birden bir parçada yaptı <gülüyor> Eksik de. tamamlanmış olduk. Eksiği kapatmış olduk. <gülüyor> Dolayısıyla şey ekip parçalı halde de olsa eylemlerine devam ediyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben, müzik türü meselesi mi, var. Müzik türü yani, meselesi var. Siz yaptığınızın bir e, türü de çok e, kolay belirlenemiyor. Neredeyse hani parça bazında bu şu türde bu şu hı -hı, türde hı. denebilir gibi bir mozaik durum da var. Hı -hı. Tabii bu o zamanlar çok acayip kaçıyordu bence. Tabii. Yani, yani tabii bütün... De, e, Herkesin derdi, abi ne tür müzik yapıyorsunuz <gülüyor> <Evet>, diye. Yani, <gülüyor> ona göre dinleyecek. Tabii tabii, bulduğumuz yani. müziği yapıyoruz diye. <gülüyor> evet. Yani e, halbuki şimdi bu böyle çok artık e, rastlanan bir, bir... de çağ değişiyor ya, şimdi e, önce net bir müzik olması isteniyordu dünyada da. Halbuki şimdi e, tabii belli müzikler yükseldi yükseldi bir haddine vardı. <gülüyor> Dolayısıyla yatay ilişkiler başladı müzikler arasında. Yani bilmem ne türü pop jazz. Gibi. Ee, en aşağı dört tür bir araya karışacak. Bizde ise o biraz... Ama en matrağı tabii özgün müzik denmek zorunda kalm kalmayacak. Evet. <gülüyor> yani ulan nedir özgün müzik? Tövü <gülüyor> tövü <gülüyor> yani, <Çok> Pardon. Ama yani, bu he? sırf bizde değil tabii Ama ki. bize mecburen yani bunu mesela söylüyorlar diye hatırlıyorum size. Evet. Şöyle evet evet türünü bilemeyince özgün müzik deniyor aslında. Ama evet. bunun... Serbest meslek gibi bir her şey ya. Ya. Evet. Evet. yani. İçine her şey dolar. Daha güzel bir şey belki nevi şahsına minasır müzik diye. <gülüyor> o çok uzun <gülüyor> be anam. <gülüyor> Ama bari. aslında bunun bir manası var. Şimdi düşünüyorum da yani e, sonradan düşününce çünkü o zaman kime özgün müzik denirdi? İşte Yeni Türk'ü, Evl'in Günlüğü, Bulutsuzluk Özlemi ondan sonra Mozaik. Çağdaş türkü, saydıklarım evet. duyuldu mu? Tabi tabi tabi. Dört <gülüyor> grup onun beş grup falan. Yani biraz da şeyden ol olabilir mi acaba? O zamanlar bir arajman gelininden geliniyor ve hani Türkçe sözlü çok özgün bir şey yapılmıyor gibi bir durum. Plastik müzik de o değil falan. Dolayısıyla özgün denince biraz da beste yapan gruplar mı kastediliyordu acaba Hı -hı. diye de bir. Evet. Denebilir yani. Ya bu tarzınız ne? Ee, sorusunun en güzel cevabını grubumuzun en kaprisli üyesi olan hani böyle gidiş gelişleriyle falan da böyle başta vardır sonra ayrılır sonra tekrar gider, Serdar Ateşer. <gülüyor> Serdar Ateşer solo yaptığı bir albümde ne tarz? bitişik yazılıyor. Ha. Ne tarz? Tek kelime. Diye, tek kelimelik. Ne tarz diye bir parça yaptı. Hakikaten rakımsı da cazımtırak fakat aynı zamanda Türk Böyle adı Türk'te bir takım temalar da var filan filan. Hepsini birbirine karıştırmış. Ne tarz diye bir şarkı yaptı. Bu tarz. Tam da dalga <gülüyor> geçmek için o soruyla yani. Ne tarz? diye bir... pro Progresif rock diye de özetlemeye çalışan oluyor. Madem e, bir şey yapamadık. Özgün müzikle ilgili olan bu e, espri birazdan progresif için de yapılıyor. Çözemedikleri zaman. Progresif. Hmm. Hemen hmm. progresif. Elektro gitar varsa tamam. Ama bir tür caz rock... Evet, da hali denilir. ağır basıyor evet. herhalde. Hı hı. Ama öte yandan baladlar da var. Değil mi? Hani bazı parçalar da pop, öyle. Pop caz özellikleri var bazı parçaların. Evet. Ba Senfoni'ye giden Folk. E, noktalar var. Çok oyanlar belirdi bana sorsanız. şeydirim derim senfonik rock. Ki tabii bu e, havuzun içerisinde bir de yorumlarınızı icralarınızı eklediğimizde iyice Hı -hı. E, yani fortiorikten e, binlemeye kadar giden yani, bir e, şey söz konusu. Aynı halünde mesela çok alametler bildirdi. iki parça sonra benim bir bestem vardır. Yani net olarak pop cazdır. Yani hani bundan daha pop caz olunamaz. Fakat ondan sonra bir Alman arkadaşımız onu dinleyip hatta bir e, seçme yap, seçme yapıyordu Türk Hı -hı. işte Türkiye'nin öteki yüzü falan diye Almanya'da onu almak istedi. Ben de ya yani bana sorarsan bu standart bir pop caz parça yani niye alıyorsun dedim. O bana hayretleri şimdi bakıp ya bu çok Türk bir parça dedi. Hiç aklıma gelmemiş <gülüyor> şu ana kadar. Yani ben hani öyle neydi o meşhur... Kurşun Askeri ya, mi? Kurşun Hı? Askeri diyorum. o Neydi o pop caz grupları o zamanlarda 88'deki falan. Spyrojayla. Spyrojayla Spyro gibi bir şey yani bir Spyrojayla taklidi diye düşünüyorum ben kendi beslerim falan. Yahu dedi. Sen bunda ne kadar akdenizli bir şey var farkında mısın? Dedi o kulaklığımı dedim. Var ya o Yani ben bilmiyorum ama var. İşte relativite. E. Evet, yani tam doğru. Ona göre çok akdeniz, bize göre de çok pop caz oluyor. Durduğun yere göre. Ha, oturup ama ben mesela pop cazımsı bir şey yapayım ama içine de akdeniz temaları ve Alaturka olsun desem muhtemelen berbat bir şey çıkaracak. Yani bunu bilmeden yapınca bir şeye benziyor belki de. Ama, tam doğru. Bu albümün ismi is, zikredilmişken The Other Side of Turkey eee o Adırsite herhalde belki oradan geliyor. Yani tam merkezde değil ama Evet. evet. Yani en bulutsuzluk azından... özlemi Bülent ile Erkan arkama ve biz evet. vardık. Yani hakikaten Adırsite. Yani bunun hep zaman çok pop olamamış. Ama öte yandan uzun süre yaşamış hepsi. Çok uzun süre yaşamış ve yani halen bir şekilde yani mozaik mozaik olarak olmasa bile yani en azından Ayşe'nin şu anda yaptıklarıyla ve Timuçin'in biraz yaptıklarıyla devam eden Bir şey dolayısıyla yani bir 30 senelik neredeyse tarih var ve öteki yüz olmakta ısrarlı. Tam da bu cümle güzel oldu. Reklama gidiyoruz Karadenizli Balıkçı parçasıyla. Efendim mozaik grubunun Karadenizli Balıkçı adlı parçasının ikinci kaydında sizi aramızda yeniden görmekten mutluyuz. Son iki üç dört... <gülüyor> Senin taflor är återma. Hüsnüle ziya i kvällens innehåll. Açık Dergi Açık Radyo Reklamlar Vada'dan motorlu taşıtlar vergisine bir değil, iki değil, tam üç taksit. Motorlu taşıtlar verginizi World Kart'ınızla GibGov.tr, WorldKart.com.tr veya Yapı Kredi internet Şubesi'nden üç taksitle ödeyin üstelik Sonax Hibrit Otokoruma Paketini %50 indirimle alma fırsatını yakalayın. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi worldkart.com.tr'de. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, çevre koruma bilincini, doğa ve hayvan sevgisi aşılamayı hedefleyen oyunlarıyla bugüne kadar 31 binden fazla çocuğu ulaştı. Bosch yaşam için teknoloji. Ben Özel Sedin Lisesi öğrencisi Pırıl Bayrak. Fütürizm Kulübü üyesi olarak geleceğimizi şekillendirirken gökyüzündeki kuşların özgürce kanat çırpışlarına bakıyorum. Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo Açık, açık Dergi, Dergi. Saksa skilja, kisa upp så papper. Jag vill ha en annan dag. Kidan, jag vill ha en annan ...gizinsiz... ...gelir şeker... ...birer birer... ...evlerinden... ...dağılırlar... ...renkteki... ...kadın... ...bir şarkı... ...söyler... ...evlerde kalır... ...sokaklar... En person, en bosatt gäster, nio ...ozaik özel programımıza devam ediyoruz... Hmm. ...Ayşe Tütüncü, Bülent Somay... ...ve Mehmet Taygun'la... ...birlikteyiz... ...bu son... 1980, ...1981... ...evet, evet doğru, doğru söylemişim... Doğru. Ee, ...1981 parçasıyla girdik... ...parçanın bir yerinde... E, ...piyanoda bir şey mi oldu? <gülüyor> ben anlamadım... ...bir karıştı sanki böyle... <gülüyor> ...kayıt mı yanlıştı anlamadım... <gülüyor> <gülüyor> Evet, esprimiz... Kedidir diyorsa. diye düşündüm. <gülüyor> Yasaksız kediler piyano üstüne dolaşıyordu. Ee, tamam, o piyano soloyu ben evet. çaldım. Ne var? <gülüyor> <gülüyor> Ama burada bunu ilk defa söylüyoruz. <gülüyor> evet, i̇şte, açıkladık. Çünkü Ayşe oldu. o kadar düzensiz ve kaotik bir şeyi çalmayı reddediyordu da ondan. Hayır, öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Sen iyi çalıyordun ondan. <gülüyor> evet. ve, Kar ve Karadenizli e, Balıkçı parçasıyla 1981 parçası... Baya hani ilk çaldığımız hele e, parçaları düşünerek e, dü düpedüz şeyin grubun e, bu şeyliğini e, giren çıkanın belli olmadığı e, ve müzik türleri arasında sürekli gidip gelindiği e, konuşmamızı ispatları gibiydi sanki. Biz bilmeyiz. <gülüyor> Biz yaptık efendim sizlerden. <gülüyor> ben bilmemeşim bilir. Ee, Bey, beyin. Beyim bilir. Bey, evet. Ya şöyle e, Karadenizli Balıkçası 1981'den daha sonra. Evet, e, çünkü <Sel> o yayımlanmamış besteler albümünün ha. bir örneği olarak bu evet. konu. Yani o hep bir zaman piyasaya çıkmadı dolayısıyla ilk defa dinliyor insanlar. Evet. Evet. evet, evet. evet. Ee, şimdi e, 1981 çok net hakikaten e, 1981'i anlatıyor. Yani evet. sokağa çıkma yasağı var. İşte hepimiz e, evden çıkıp saat 12'de nasıl buraya tekrar varacağız derdinde insanlarız filan falan. Yani Bir de her akşam televizyonda oturuyoruz. Televizyonda bir takım insanlar diziyorlar. Ee, şey yüzleri bize dönük. Önlerindeki masanın üzerinde suç aletleri var. Çeşitli kitaplar bildiriler falan gibi böyle bayağı ağır suç aletleri dizili. Ee, ve yere bakıyorlar. Ve çok belli ki çok uzun süredir gözleri bağlıymış o insanların. Yani sırf televizyonda görünsünler e, diye görünsünler diye gözlerindeki bağ çıkartıp oraya ...konulmuş ve çok standart bir işte işte... ...şu kadar öğretmen, bu kadar memur... ...yedi adet işçi ve... ...boşta gezer on üç kişidir diye biterdi... Yani, ...o konuşmalar. Sürekli bu olurdu. Hep öyle biterdi. Boşta gezer bilmem kaç kişidir... ...diye biterdi. En son onları koyarak. Evet, en son boşta gezerler vardı. Yani yakalansam herhalde... ...ben de boşta gezerlerden sayılırdım o sırada... ...o yüzden iyi bir şeydi. şimdi <gülüyor> Flanörleri yakalayan tek devlet bizmişiz ben. Tabii. Tabii. <gülüyor> Karadeniz Balıkçı'nın... ...tabii daha ilginç bir yanı var. Çünkü o hakikaten mozaik'in kafa karışıklığının... E, ...ama o kafa karışıklığında... ...aslında bir düzen olduğunun... ...en iyi kanıtı. Şimdi mesela... E, ...o Saruhan'a mübessesi. Ee, Saruhan Erim. Yani grubun... ...en ne? başından beri hı hı. var olan ve... ...en sonda kalan beş kişiden biri olan. Yani Saruhan aslında Ayşe, Kuzu ve Saruhan... ...en eskilerdir. Hı hı. Yani 12 sene hep vardı onlar... Timuçin ben biraz geç geldik, sona kadar geç kaldık. Ee, en başta olanların e, üçü hariç hepsi zaman içinde gitti. Ki bu arada lafı gelmişken şey de söyleyelim hani e, giren çıkan belli değil derken e, baya hani sumur ağır yürüyen Ezel Akay, Cem Aksel, Ümit Kıvanç, hı hı. E, Yağız Üresin, Mehmet Tütüncü, e, şöyle şey Tahsin Ünür falan yani baya e, şey Önemli isimlerin girip çıktığı bir e, gruptan bahsediyoruz Östelik, bu arada. Östelik ne zaman girip çıktıkları da belli. Evet. Yazdık. <gülüyor> yazdı. Kayıtlı bunlar hep. Bir de gelip <gülüyor> çalanlardan belki katılanlarda emin. Ha tabii Erkan, e, Erkan Uğur. Erkan Uğur Erkan var. bir parçada çalar. Var. E, Onlar bu var. Karadenizli Balıkçı'daki mesela elektrik gitar, e, Serdar'da benim övünecek halimiz yok. O Kınel'de. E, o da mesela birkaç parçalığında gelip bize çalmıştı. Karadenizli Balıkçı'nın sözleri Meltem Ağızka. Evet. E, o tabii bir sürü parçamızın sözler sözlerini o yazmıştı. Üstelik Karadenizli Balıkçı'nın bir özelliği de orada Mehmet Taygun arkadaşımızın davul çalıyor olması. Ben gitardan sıkıldım biraz da davul çalacağım. Deyip, hayır. Gitardan sıkıldım demedi. Biraz, demedi. biraz. Hayır. Davul çalmayı çok istiyorum. Gözüm ha. açık gidecek dedi. Biz de onun ölmesine razı olamayacakları için. <gülüyor> evet. Da Bagetleri Ümit Kıvanç'tan devraldı. Evet. Yani bu mozayın son e, 91 ...le başlayan sürecine... ...denk geliyor değil mi? O döneme... Evet. ...yani bizim... E, ...mosane adını verdiğimiz ve bütün... ...ev kayıt aletlerimizi... ...ne var ne yok yığdığımız ve... ...kendi kendimize habire... ...artık yayınlanır mı yayınlanmaz mı ne olacağı... ...önemli değil deyip sürekli olarak... ...beste yapıp kaydettiğimiz... ...ve o da işte bizim bir tür... prova yeri kaydımızı dinlediğimiz... ...Karadenizli, Karadenizli Balıkçı. Evet. Karadenizli Balıkçı mesela bizim sekiz kanallı bir şeyde. Evet, yani Kasetli sekiz kanallı bir kanaldı. kaset. mi yapılmış evet. bir kayıt o? Evet. Bu ev stüdyosu e, da böyle şeylerin, üretimlerin olabiliyor olması bence çok cesaret verici. Gerçi yeni bir şey değil. Ama e, özellikle benim takip edebildiğim internetle birlikte dağıtımı da mümkün olabilince e, insanlar daha da bir cesaret edebiliyorlar. E, benim mesela daha çok Kadıköy'den bildiğim Bir şekilde kendi kayıtlarını kendi yapabilen insanlar var. Bu aslında yeni bir şey değilmiş. Bunu görüyoruz ve aslında hı hı. cesaret verici de bir şey. Ve Kayıt gayet de yani. Hı hı. İyi bir kayıt dinledik biz burada. Profesyonel bir stüdyoya ihtiyaç olmadan. Tabii ki malzemeler malzemelerin kalitesi tartışılmazdır. Bilenler bilir ama o iyi bir örnek gerçekten. Ben biraz şeyde 1981'den bahsedince sözlere de baktığımızda e, muhabbetin başında biraz e, devrimci bir grup mu diye sor, sormuştuk ama e, sözlerde e, slogan atmayan ama gerçekten de durum tespiti yapan sözünü sakınmayan bir şey de var tavırda var bunlardan e, en net karşılaştıklarımdan biri e, şeyden bildiklerimiz mesela gene plastik aşk filminden değil mi aynen orada mesela erkek dediğin askerlik yapar binalar yıkılır yapılır binalar eskiden mavıymış sular ...geçmişi hatırlamaz kimse, polis kimlik sorar. Dice de. Evet, o bu... biraz değişti, şimdi artık polise kimlik soruyor. Polise kimlik soruyorlar. E, 1981'de de sokağa çıkma yasağının olduğu bir dönemi iyi ifade ediyor. Ve e, emekli alba Hilmi Ertuğ'un evet. düşünü var. Kim, kim emekli Albay Hilmi Ertuğ'un Ya biz ya yani Ümit Sözleri... Kim bu Erol Egemen gibi olacak? Ü, o Ümit Kıvanç'ın sözleri Dur, Bizim söz yazarlarımız da çok aslında. Ben yazdım, Kuzu ya... Mehmet Daygun yazdı... Meltem Ağızkı çok yazdı. çok yazdı. Ümit Kıvanç yazdı. Yani böyle söz Şiirlerden yözellerimiz de Ayşe çoktur. Ayşe'nin vardır. Ayşe'nin vardır, evet. Şi Şiirlerden besleniriz oldu. oldu. Şiirlerden aldı. Yani. Evet. Can Yücel beslenirmişliğimiz bile var. Dolayısıyla yani Ümit onu yazarken kafasında tabii Kenan Evren vardı... Yani artık genel yani evren çünkü emekli albay olmuştu ve muhtemelen apartman yöneticiliği yapacaktı. E, fakat da bir zaman değişiyor, hayat da değişiyor. Yani biz şeyi fark ettik, emekli albay olmak için illa ordudan gelmek gerekmiyor. Bir emekli albay tavrı var. Yani her şeyi ben bilirim. E, bu apartmanın her şeyi benden sorulur. E, kızların ne giyeceğini de karışırım falan diye. Şimdi bir tane emekli albayımız var Allah'a şükür. E, sadece hani askerliğini muvazzafer olarak yapmış zamanında. Muvazzafer mi deniyor ona? ...er olarak yapmış bir emekli albayımız... ...var gene. E, dolayısıyla... hani üstelik, ...dünya... Üstelik bu kaç tane... ...doğuracağımıza da karar veriyor. Tabii her şey, o her... ...şeye veriyor. Yani hiç olmazsa evren... ...her konuya... E, ...konuşmuyordu. Tabii yani, İngilizce hani... de... ...bilmiyor. E, e, bu de İngilizce var. de... ...bilmiyor. <gülüyor> Kızlar kısmetinizi <gülüyor> bulunca evlenin... ...falanlara kadar varıyoruz. Neyse. Ama e, yani sözler... E, ...meselesi Hı -hı. üzerine şey yapıyorduk... ...evet yani... E, ...bu devrimcilik e, meselesi... ...ve e, aslında yani devrim, devrimcilikle... ...sıkıştırmayıp baya böyle... E, ...mozaik... ...hem kendi e, grup üyelerinin... ...hem de Türkiye'nin... ...ve hatta dünyanın... E, ...gününe göre e, yanıt veren... Hmm. E, ...anlık bir... ...grup gibi geliyor bana. Şimdi e, hani dört albümünüz... ...bir yayınlanmamış e, eserler... ...bir yayınlanmamış yorumlardan oluşan... ...altıs yedilik bir külliyatı... ...baştan sona dinleyince... E, Sürekli olarak şey, nabzı takip eden ve ona reaksiyon veren bir grup. Dolayısıyla e, baya canlı yaşamını sürdürmüş bir grup gibi geldi Hı -hı. bana. Evet, doğrusu hiç otomatiğe takıp gidemedik. <gülüyor> <gülüyor> Otomatik olmayan bir evet. grup. <gülüyor> bir formatımız da yoktu yani... Tarzınız yoktu. <gülüyor> ya misal, <mesela, gülüyor> e... yo, bak onu deme. <gülüyor> <gülüyor> kavga çıkan. Programın sonunda kavga çıkıyoruz. <gülüyor> Alınıyoruz <çıkıyorum şimdi>. bak. <gülüyor> i̇şte toplu. Şu ana kadar beş şarkı çaldık, bir tane daha çaldırız, altı olur. Bunların iki tanesi enstrümantal. Aslına bakarsan, e, bizim genel bilançomuzu çıkarsan, enstrümantallerin sayısı ağır bile basabilir. Basabilir, evet. Yani. Vaa, bak bunu merak ettim şimdi. Evet. Sayıları bayağı, en azından toplayalım diye yani. yakın bestelerimizin. <gülüyor> <gülüyor> İçinde yaparsak o oranlamaya enstrümantaller daha fazladır. Öyle mi diyorsunuz? E tabii. Ha, bak, yani şeyde tabii farklı. Bak yorumlar, ardından da... Yorumlar, yorumlar, onlar başka. daha çok şarkı için. Çünkü şarkı söylemeyi çok seven bir gruptuk biz. Tabii hmm. bir de yani, çok vokal yapmayı seviyoruz. Çok seviyorduk. vokal yapmayı yani evet. toplu söylemeyi çok severdik. O yüzden aramızdan bir solist fışkırmadı vallahi. Evet mesela. Yani e, Yani sonradan ben Bülent Somay Bandos diye bir grup kurdum 95'ten sonra. Hani tep tek başıma söyledim falan ama bunlar çok da mutlu. ...o kadar da mutlu olmadım... ...yani e, tek başıma söylemekten... ...hep Ayşe çoğunlukla... ...benle birlikte çaldı... ...hep böyle ikimiz söyleyelim... E, ...şey yapalım... E, ...düet yapalım... ...düet edelim. yapalım... Ha, vokal ...falan, falan. Tamam. hep yani o derdim vardı... E, ...tek ses beni ilk zaman... ...tek insan sesi çok mutlu etmez... ...tam da bu 95 şeyine gelince... şimdi ...95 itibariyle... E, ...Mosaic'i... E, ...resmen dağıttınız... Hı hı. ...kapıyı kapatmış oldunuz... Peki ondan sonra bu son kalan beş kişi e, bugüne kadar, bu külliyat çıkana kadar, bugüne kadar ne, neler yaptı? isterseniz son çünkü beş on dakikamız içerisindeyiz. Hatta beş dakika içindeyiz. Hı. Böyle bir şey yapalım. O e, 95'ten beşten bugüne kısmını da doldurmuş olalım. Hemen akabinde iki grup gibi olduk. Bir Bülent'in bahsettiği, onun e, önderliğinde giden Bülent Sonoy Vandosu. Bir de benim başını çektiğim piyano perküsyon grubu. İşte PM Perküsyon grubunda Saruhan Erim ve Timuçin Gürer zaten Perküsyoncu olarak bu defa istihdam edildiler. <gülüyor> zaten başka şansları yoktu çünkü Perküsyoncu olmak zorunlu vardı kapıdan girerken. Atandılar yani. <gülüyor> atandılar. Ondan sonra e, Timuçin daha sonra KKÇ grubunu Tugay Başar'la ve ondan sonra gruba e, alınan bir sürü genç arkadaşla birlikte bir kendi kendini çal e, müzik stili var ya Hı -hı. onunla Vücud uğraşıyor. Perküsü, beden evet perküsünü. beden perküsiyonu. E, e, Saruhan aslında hiçbir zaman müzikten kopmadı. Yani e, perküsiyon grubunun içinde perküsyoncu olma devam etti ama tabii adam şarkı söylemeyi bas çalmayı, gitar çalmayı özlediği için o tam da o ev stüdyosu şeyine devam etti. Hı -hı. Kayıtlar yapmaya ondan sonra. Mehmet Taygun'u söyleyelim. Mehmet Taygun burada kendisi. Sayın Kuzu Bey. Ben mozaik olarak devam ediyorum. Şimdi ben daha çok böyle <gülüyor> metal gitar falan daha çok şimdi onlara takılmaya <gülüyor> öyle çalışıyorum. Öyle yapıyorum evet. Yani davuldan geçtim o taraftayım. Ama yok yani ben bir grupla falan çalmıyorum şu anda. Evde kendim devam edebildiğim kadar devam ediyorum. Ee, Dolayısıyla öyle. mozaik devam ediyor aslında. <gülüyor> ha mozaik olmaya değil mi e, mozaik olmaya devam <gülüyor> ediyor evet. adam İspanyol gitarist ee, sonra heves etti davul çaldı şimdi e, metal kendi, gitar çalıyor e, İşte ben 95'te evet, kendi içinde, mozaik. Kendi içinde <gülüyor> mozaik ben 95'te işte, işte Bülent so sonradan Bülent Somay bandosu <gülüyor> adını alan grup ki yani merhum e, e, Tanju Aha. Ayşe ve ben üçümüz başlamıştık ...Sumru devam ediyor tabii yani. Su, Sumru tabii. E, ama son beşli saydı diye ayrıca... E, e, yani, hani, Serdar, Ateşer. Yoksa, ...Serdar Ateşer... ...Sumru Serdar Ateşer. zaten başlı başına... ...kendi başına bir müzik projesi olarak... ...devam evet. ediyor. Serdar Ateşer... ...başlı başına, başına bir müzik projesi... ...bir sürü albüm yaptı... ...yani bir sürü ilginç insanla çaldı... ...bir, bir ara Bülent Ortaşkil'in... ...bir albümünün prodüksiyonunu yaptı... Hı -hı. ...çaldı da üstelik Erkan evet. Uğur'la çaldı... ...başka kimler de çaldı... ...bir sürü insanla çaldı falan ama kendi albümlerini... ...yapmaya devam etti... Ümit Tabulu evet, büyük evet. ölçüde bıraktı ve sinemayı yönetiyor. Görsel evet. Evet. Evet. Evet. evet. ve yazıyla. Tok olur. tokmağı evet. o şekilde vurmaya Tok devam ediyor o da. Evet. Ezela Kay e, o müziği gene Malum. büyük ölçüde bıraktı ve sinemacılık yapıyor. Başka kim var? Bu arada belki şeyden bahsedebiliriz. İki tane geçen yıl geçen yıl ve ondan önceki yıl Ayşe'nin iki tane projesinde biz mesela hep bir araya gelebiliriz. Evet, evet. evet. aynen. Belki ondan bahsedebiliriz Ayşe. Evet, bu 24 Nisan'ı anmak için yaptığımız böyle bir yuvarlak orkestrada 42 kişi ben bir Ermeni şarkısını düzenledim ve 42 kişi çaldı ve ümit kıvıştı Onun oradaydı mesela. Klibini çekti. Tabii klibini yaptı. O, aynı evet, şekilde Mehmet geçen sen ha orada evet Timuçin de oradaydı, Timuçin Sumru var. da oradaydı. Ondan sonra Mehmet Taygın da oradaydı. Beni çağırmadılar. <gülüyor> <gülüyor> e, ne yapalım İngiltereden uzaktan okumak <gülüyor> <Evet, evet. gülüyor> Gene ben ar arada böyle önemli şeyler olduğunda yurt dışında olmayı <gülüyor> başarıyorum. Kaçıveriyor. <Keçim> <gülüyor> geçen sene dersim 38'i hatırlamak için aynı tür bir orkestrayla bu sefer daha da çoğul 48 kişi oldu. <gülüyor> Evet böyle Bu arada bunlara aslında insanlar merak ederlerse ulaşabilirler tabii. İnternette bunların videoları var, kayıtları tabii, var. Tabii, Kıvanç'ın. Yani bir var. mozaik vali bir... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani mozaik e, esaslı bir şey. Hal, Benim, hal e, devam ediyor. Baktığım kadarıyla değerli Toplu e, bir bilgi bulabileceğimiz bir site, site yok aslında. Yani arşivini müzik olarak, görsel olarak da toplayan bir web sitesi ya da bir şey yok muza in mi muza aynen ya yani bir... inşaat halinde İnşaat halinde çok ha, yakında size anons edeceğiz bir de Facebook evet. sayfamızdan onu Facebook bildireceğiz var. zaten Hı -hı. çok harika iyi. şimdi e, dolayısıyla ölümden önce bir hayat vardır 1983'teki albüm ardından e, 1985'teki albüm çok alametler belirdi 88'deki albüm son albüm plastik aşk 1990 Ee, yanı yayınlanmamış besteler 83'ten 95'e kadar evet. hepsi yayınlanmamış yorumlar 83'ten 95'e evet. kadar hepsi ve 120 sayfalık bir e, külliyat kitabıyla ki hakikaten e, şeylik kütüphanelere e, konmalık arşivlik bir e, çalışma bu arada Ezginin evet. de adını Ezgi <gülüyor> anmış Keşke, olalım. Ezginin buradan şükranlarımı evet. bildiririm yani. Bayağı bu ilmek için. ilmek hazırlanmış evet. bir kitap var karşımızda ve e, külliyat bütün. CD'ler, altı CD'lik e, külliyat toplamı. Adı üstündeki. Adı, evet yani dönüp dönüp. E, peki buna şimdi artık yavaş yavaş dağıtılmaya başlandı. Evet. E, müzik marketlerden ulaşılabiliyor. E, iTunes'tan hı hı. ulaşılabiliyor. Cascolin sitesinden Cascolik Shop'ta çok Hı. güzel bir şekilde ulaşılıyor ve 48 saatte elinizde oluyor. <gülüyor> peki. <gülüyor> ee, peki bu külliyatın yüzüsü hürmetine grup tekrar toplaşıp bir konser, konser bir şeyler yapacak mı? Öyle eylemleriniz var mı planlarınız? Hasta bir proje önceden de yaptığınız gibi belki. Ya da niye yapmıyorsunuz? O güne has bir tema belirleyip <gülüyor> Evet. Şey, o konsere has bir tema belirleyerek Ya şimdi buna dürüst ve açıklıkla cevap vermek gerekirse bunu eskiden yapmak da zor bir şeydi ama şimdi yapmak daha zor. Neden? Çünkü e, o zaman hani konser vermesi zaten bir arada çalışan bir grubun konser vermesi. Burada e, grubun üyeleri bir arada müzik çalışıyor değil iken bir sürü başka yere dağılmışken onları bir araya getirip e, müzik ürettirmek kolay bir şey değil ama... E, Eski parçalarımızı Tabii, çalışıp yani. tekrar Tabii, bazı konserler için bir araya gelmek e... Külliyat konseri gibi gibi ha. yani bir yani bu bir şekilde kafamızda dönüyordu teknik olarak nasıl yaparız onu bir ülkeye yani bulmamız lazım küçük bir e, yani genişçe bir bar mekanında e, dar bir kapalı çevreye mi yapsak ...bunun tekniği farklı açık hava e, seyahat yattı harbiyi kapatıyoruz harbi kapatsak ve bir bilmem kaç bin kişiye mi çalsak e, bir stadyum düşünelim plan <gülüyor> gibi şeyleri düşündük E, fakat bu herhalde sonbaharın ileri noktalarından önce olacak bir evet, şey değil. Bir de şey ya şimdi mozaik ne, ne tarz konusu tam evet. bunu zorluyor. Hani evet işte yani. Şimdi eskiden henüz üretmemiştik ya ileriki parçaları. Hangisini üretilsek onun konserine üretilmiş. Şimdi hepsi üretilmiş ya. <gülüyor> hangi günün <birinin> konserini <gülüyor> vereceğiz gibi hani. Mesela çok, çok vokalli ölümden önce kadrosu gibi mi konser verelim? Yoksa elektro gitarlı baslı kadroyla mı konser verelim falan? E, Mozaya katılmış... Müzisyen sayısı 18 falan hani böyle bir kafayı bir toparlayıp bir ağacı budar gibi bir evet, şeyleri yani. budayıp böyle şekilde... Yani bir... Çok fedai çok fedakarlık evet. yapılması yani, gereken yani, bir şey. Evet çünkü toplamda 395 dakika 20 saniyeden yani bahsediyoruz. Dinler misiniz 395 yani, dakikalık yok. bir konser? Yeteri bir şey var ama. Yeterince deneysel olabilir. <gülüyor> Kaldı ki buraya biz parça seçerken de bu program için nasıl da... Temsil edecek şekilde acaba seçebiliriz diye de zorladık zorladık yani. Zorladık. Ki çok zor. Hı hı. Çok çok zor yani. Şimdi oldu mu bu seçim? <gülüyor> Şimdi şeyi fark ettik yani iş başladı. Aa Serdar'ın parçası yok hiç. Ayşe ile böyle tam yayına başladıktan sonra birbirimize baktık ve ya Serdar'dan parça evet. koymamışız falan e, oldu. Bir mu? sonraki programda da Serdar'ın parçaları Evet. başlarız yani Program çok, parça çok. Peki süremizi maalesef e, bitirmiş plastik. durumdayız. E, son kapanış cümlelerinizi alalım ve plastik aşk parçasıyla veda etmiş olalım. O da benim bestem. <gülüyor> o da benden. Evet son kapanış cümle. Ben çok mutlu hissediyorum kendimi. Yani tam kelimenin anlamıyla bunu yapamadan gözüm açık giderdi diyeyim ve müthiş bir huzur ve mutluluk hissediyorum. Ben şahsen E, mozaik var olduğu için 1980'leri ruhumda bir hasar almadan atlatmayı becerdim. Terapi grubu. Resmen benim için terapi gibiydi yani. E, yani mozaik olmasaydı herhalde ben 80'leri sağlam çıkaramazdım diye düşünüyorum. İyi ki vardı. O yüzden diyecek lafım yok. işte bu. yani. Ben evet. Benim de çok ekleyecek bir şeyim yok. Vallahi. yani Ben de çok keyif içindeyim ve hakikaten bu, bu ekiple birlikte olduğum için de çok ...kendimi şanslı hissediyorum o dönemde diyeyim. Bir de bir şey daha... Bir evet. de Açık Radyo'ya çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> evet. Açık evet. Radyo'ya teşekkürler. Bir de, bir de o zamandan beri bizi dinlemiş olan... ...bütün o tatlı seyircilerimize buradan... Gerçekten evet, sevgi ve şükranlar yollamak istiyorum. Bundan sonra da oluşacak seyircilerimize de. <gülüyor> <gülüyor> Harika. İyi ki varsınız. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler geldiğiniz teşekkürler. için. Teşekkürler. Mehmet Kuzu Saygun Bey, <gülüyor> Ayşe Tütüncü ve Bülent Somay'la e, mozaik külliyatını, e, külliyatına hasrettiğimiz bir e, özel program gerçekleştirdik. Şimdi plastik açık parçasıyla e, sizlere veda edeceğiz. İyi akşamlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar.